Sahabe diyor ki, e Allah'ın Resulü diyor, e, ama diyor çok emin olduğunu söyledim, peki diyor, nizalaştığın ikinizin ateşi bir olmaz ki diyor. Neyle hükmedeceksiniz diyor, anlatabildim mi? Yani ihtilafa dünüzde, herhangi bir meselede ayrılığa düştüğünüzde, karda, zararda artık her neyse, neye göre çözeceksiniz diyor. Evet. ortaklığı asla caiz görünür. Ha, alışveriş haram değil. Seninki ise farklı. Şimdi cehalet dediğimiz bir şey var Kemal kardeş. Cehalet umumen mazerettir. Herkese mi? Değil. Her meselede mi? O da değil. Her Hı. o da değil. Şimdi sana göre enişten kafir. Doğru mu? Öyle görüyor musun? Önce bunu bir netleştirelim. Bunu diyemezsen o zaman e, burada şunu düşünmek gerekir. Benim yapmış olduğum ticarette ortağımın ben emin olmasını isterim. Müslüman olmasını isterim. Olmasın ona göre hareket ederim dersin. Ama namazını kılmıyor. İşte ben bununla ortaklık yapabilir miyim yapamamayım? Bu tip soru gelmez kardeşim Kemal. Kardeşim. Bunu dememiz zor. benim on pat çık bakalım. Şimdi torun bilgisayar almaya geldi. <gülüyor> ben de vermeyince seher öbür o diye gitti. Gelir birazdan. Bunu dememiz zor kardeş Ama hakikaten İslam'dan nasibi yoktur diyorsan tıklık yapman mümkün değil. Ama kendisini Müslüman görüyor. İslam'ın emir ve nehirlerini yerine getirmiyorsa o zaman ona senice yumuşak bir şekilde davet etmen gerekir benim diyeceğim bu. Başka bir şey ben diyemem. Buyurun inşallah. dediğim gibi önce buna yani namaz kılmıyor diye birisi ortaklıktan men edilmez. Burada yakalanması gereken başka mesele anlatabilir Kafirse kesinlikle ortaklık yapmanız mümkün değil. Ama müslüman birisi ise cahil ise onun cehaleti ayrı bir şey ticaret ayrı bir şey bunu böyle yakalamak gerekir kardeş. yoksa zulüm olur hakikaten zulüm olur yani başka sormak istediğin varsa buyur aleyküm selamun aleyküm. tabi buyur torun gelmeden bilgisayarı kapmaktan Sorabilirsin. ben öylesine girmiştim. Baktım, cinleri minleri topladılar, ben kaç yöndre yazmasam, hocam sorun var diye, ben çıkıyordum yani. Akşama kadar cinlerlerden zaten, acı bayramda. Önce adamı sakinleştirmek gerekiyor. Aleyküm selamun、Orlan, Tamam. Seste de sorabilirsin. Tabii buyur. Buyur inşallah. Tabii buyurun selamünaleyküm. sınım tamam. Şimdi kardeşim önce şunu yakalamak gerekir. Deminki mesela arkadaş hakikaten paniklemiş. cin musallat olmuş. Hakikaten paniklemiş birisi. Şimdi böyle İnsanlar emirden anlar. Onları konuşturduğun zaman aynı onlardaki psikolojik rahatsızlık odadaki if olan, korkan vesvesesi olan insanların hepsine ulaşacak yani. 2-2-4 birisi bulmak gerekiyor. Ondan sonra tavsiyede bulunup yapabileceğini yaparsın ki ancak şifa verecek, belayı musibeti kaldıracak da Allah'tır. O kadar. Şimdi bizim meseleye gelecek olursak yine biz kaybettiğimiz bir şey kaybettiğimiz noktada tamire başlamamız gerekiyor. Düşün şimdi belli bir kadar insan Allah'tan bir haber yaşayıp ya bu gittiğimiz yol nasıl bir yol? Dönüş Allah'a olduğu halde, dönüş yolculuğuna hiç bakmıyoruz. Hala buralarda oyalanıp duruyoruz. Halbuki Allah bizi dönme için gönderdi. Neye bakarsan bak, gözün sana hasretle dönecek dedi. Biz bu duyguyu anladığımızda, kulluğu, ubudiyeti, sözde, fiilde, düşüncede, her hareketimizde onu unulama gereğini anladığımız zaman, ee, hemen etrafımızda anlatmaya çalışıyoruz. Aslında bu çok yanlış kemal. Hakikaten yanlış bir şey. Yaşasak etrafımızdan bu olsun bize boyun eğip de gelir. Önden buradan başlamak gerekiyor. Düşün mesela hanımını düşün. Yıllarca evli olan insan Allah'tan bir haber yaşamazsa Cahilane eşinin yanında birçok sakarlıkmıştır. Yani onun eline koz diyebileceğimiz. Sen ne zaman hayrı tavsiye etsen, ne zaman hayrı emretsen, şöyle yap, böyle yap, bunlardan bir tanesi senin karşına çıkabilir. Anlatabildim mi? Böyle yapmansa, Allah'ın emrettiği gibi yaşama, ona uyma, artık katan gelenler de o tükmen zaten ona uyacaktır. Düşün şimdi Kur'an'da anaya babaya üf bile deme diyor. Allah, Allah Azze ve Celle. Ana olsun baba olsun hiçbir zaman çocuğunun kötü olmasını istemiyor. Dinin manevi hiçbir zaman kötü olmasını istemez. Ama gel gör ki, eğer ana baba, şuurlu değilse yani, İslam'ı diyeyim, hakikaten din anlamamışsa, geleneksel bir inanca sahipse, yat yat, kalk kalk, otur otur tipinde, sen Allah'ın emrettiği gibi yaşamaya kalktığın zaman, Belki de senin en büyük düşmanın, en büyük manin onlar olacak. Eleştirecekler, güçlerin nispetinde bir şeyler diyecekler. Burada Müslümana her zaman sabır gerekir. Ya babaya ürkü de dememen gerekir. Allah'a ve resuluna isyana davet ediyor mu? Sadece onlara orada itaat etmezsin. O kadar. Senin orada takınacağın sabır, sana birçok hayır kapısını açacak. Acayi gibi onları da sana anlayışlı kılacak. Burada bunu takılmak gerekiyor. Hayikaten eşler konusu belli bir yaşam geçtikten sonra yani evlenirken Allah kitapken böyle bir düşünce yokken daha sonra yıllar geçip de artık ya ben de Müslümanım ben bu dinimi artık Allah'ın emrettiği gibi yaşamalıyım. Eşim de Allah'ın emrettiği gibi dış örtüsüne dikkat etmeli. Evimizde yaşantı böyle olmalı. Sen nasıl hidayete erdin? Engin bir hoşgörüsü var. Amellerde bulunduğun zaman Allah sana ummadığın yerden bilgi verdiği gibi ummadığın yerden de rızıklandırır. Aleyküm selam <tık> Hoş geldiniz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yani o ibadetim kabul mü? Aleyküm ve Veya bu ibadetim kabul mü deme zor. Onu Allah. bilir. kimse bunu diyemez. Ama bu yapılan ibadette şirk varsa, şirk bulaşmışsa Allah muhafaza, o da zaten makbul olmaz. Aleykümselam varım, kullar bereket. Şimdi İslam hiçbir zaman arkadaşlığı kestemez kardeşim aleyküm selamu rehmatüm kiminle olursa olsun ben devam ettirmeni tavsiye ederim ama her türlü cedelden uzak durman gerekir bir müslümana yapışan neyse onu yapman gerekir bizden aydan gelmedik aynı caddede kafirle yürüyoruz da bir müslümanla yürüyemeyeceğiz Allah aşkına. ama maalesef Bazen kafirin köpeği ısırmaz da Müslümanın köpeği insan ısırır. Bazen bu böyle olur. Daha hoş olur. Düşün mesela benim bazı demin tipteki insanlara takındığım tavır artık böyle. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i bir sahit artık diyor komşumun diyor her türlü hareketlerinden bıktım diyor, en son da tutuyor belediye falan yok, zesron sistemleri de yok, fobistik dediğimiz çukurlar var tutuyor, lağım çukurunu tam sahabenin duvarının dibine kazıyor, bütün kokular, sular adamın evinin içine çıkıyor ve hepsi hasta oluyor, baş edemiyor Allah Resul diyor ki bütün eşyanı topla. İnsanların kalabalık bir gün geçti, otur diyor. Ve i̇şte adam önüne gelene onu deyince bu sefer hemen komşusu geliyor. Ne olur diyor eşyanı topla, evine gir vallahi diyor. Ne dersen yapacağım diyor. Çözüm bu. Yani bizim e, bir yerden çıkmamız değil doğruyu anlamamız. Öyle değil mi? Burada sen doğruyu anladın. Onların yanlış olduğunu gördüysen onları en iyi tanıyan sensin. Gücün yani anlatabileceğini hissediyorsan Aleykümselamu wabarak, davet etmeni tavsiye ederim ama yok, gücünün olmadığını hissediyorsan bana zarar verirler, arkadaşlığım zedeler, zedelenir dersen Allah'a ve ahiret ne iman eder. Ya hayır konuşsun ya da sussun diyorum. Gücünün yetmeyeceğini ve hayra gitmeyeceğini hissettiğin yerlerde de susman senin için daha hayırlar. Bazen sabırlan insan aşamayacağı yollar. Evet. Benim aklıma gelen şu an bu kardeş. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Ama hakikaten sabır. Yani senin e, sorunların veya soruların e, sadece sana hastin doğruyu anlayan her Müslümanın başına gelen ta geçmişten günümüze kadar gelen maalesef acı gerçekler. E, düşün ve Vesselam'a ashab olma şerefine eren nice insanların anneleri babaları da aynı tavırları koydu. Derindekiler de aynı tavrı koydu onların malını talan ettiler kendilerine işkence ettiler işte evlattıktan reddettiler analık haklarını helal etmem dediler şey dediler ama onlar hep sabrettiler ama öfküne demediler bugünden ki Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin Şimdi de tarikatı kötüleyin. Bu sefer ailen o tarafa dönmesin. <gülüyor> e düşün. ikinci Mahmut saranı çıkarıp fes giydirdi. Adama gavur padişahtır Mustafa Kemal fesi çıkardı, şapka giydirdi. Adama kafir dediler. Yani bu toplum her şey derdi. Sen onların nefsine, hevasına uyacak olursan seni bile yoldan çıkarırlar. Kardeş benim Allah rızası için tavsiyem aklıma gelen de hem bile. Ee, bak Hz. Muad'ın insanların diyor, eziyetlerinden bıktım diyor. Bana bir nasihat edermişsin diyor. Ayşe annemizin, bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi, onun terbiyesinde büyüyen o yüce insanın verdiği cevaba bakıyor. Kim diyor, Allah Resulü'nden işittim, o şöyle dedi diyor. Kim insanları diyor, razı etmek fahası, Allah'ı kızdırırsa, Allah onları, onu insanlara haval ederdi. Kim dedi, Allah'ı razı etmek pahasına insanları kızdırırsa Allah da onu hiç kimsenin bir dilim ekmeğine muhtaç etmez ve selam Sesim geldi mi? Kim Allah'ı kızdırma pahasına insanları razı ederse Allah zetme pahasına insanları kızdırırsa Allah da onu kimsenin bir dükmeyene muhtaç etmez ve Bunu Tirmizi'nin kitabı Zühd'ün sonlarında bulabilirsin. Düşünmeni tavsiye ederim. Mesela yine Zühd baplarını okursanız İbn-i Mace'de gelir bu rivayet. Allah Resulü diyorken ki aleyhissalatü iki bardak çayla kandırdınız değil mi? Beni? Allah Resulü ve Vesselam ashabına küçük düşmenin ne olduğunu soruyor. Tahaveler diyor ki Ey Allah'ın Resulü birisi bir iş yapar, altından kalkamayacağı bir iş yapar ve insanların içinde rüşva olur diyor aleyhissalatü vesselam onların sözünü sonuna kadar dinliyor ve diyor ki küçük düşmek o değil diyor. Küçük düşmek odur ki diyor kim bir yerde bir münker işler ve on geçer oradaki münkere yani Allah'ın hoşlanmadığı razı olmadığı bir şeyi görür ve ona da ne olacak gücü olur da eliyle diliyle veya artık kalbiyle oradan geçer gidersen diyor. Allah kıyamet bütün kulların önünde onu toplar. Ey kulum falan yerden geçtiğinde şöyle bir münker gördün mü? Evet. Ona mani olmaya sebep neydi diye sorar diyor. İşte küçük düşme budur diyor. Evet. halbuki bizler başımıza ne gelirse gelsin yapmaya çalışırız değil mi okul orada korktum diyor benden korkman daha layık değil mi diyor Allah Azze ve Celle işte küçük düşme bu kardeşim hepimiz için geçerli olan bir şey Allah bu hadise hakkını anlayanlardan eylesin ama Bol bol ilk bana mesela soru sorduğumda da ben tavsiyede bulundum. Bol bol Kur'an okumanı tavsiye ederim. Kur'an'dan bir Müslümanlar haşır neşir olursa orada Allah dostlarının kimler olduğunu görür. Yani o şerefli izzetli peygamberlerin Allah'ın izzeti için Allah'ın dini için nelerini feda etmişler. Zamanlarında yani eşlerini, çocuklarını, mallarını, canlarını, her şeyini feda etmişler. Ve gözlerini kırpmadan Allah'ın yerine getirmişler. Bize de düşen bu. Biz de bunların hayatlarını okuyacağız. Başlarına gelenleri göreceğiz ki güç kazanırız. Düşünün, sesim geliyor mu? Sanki makinemde donma vardı. da. Vallahi düşmedim. Allah razı olsun. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendi, Mekke'deyken Mekke'yi çok seviyor. Çıkmayı hiç istemiyor. Allah Subhanu Kullahi Teala, Yusuf Suresini bütün olarak indiriyor. Bu sure Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hicrete ne yapıyor? Hazırlıyor. Ve hicrete Yusuf suresinin indikten sonra Allah Resulü çıkıyor. Aleyhisselatü Vesselam. Dede çakın bunu. Durumu. Tamam dedeciğim. Belkınma niye dokanayım ben Dokunma sana? bana. Tamam dedeciğim. Şey. Tamam dedeciğim. Tamam. Tamam. Mi? Tamam. Tamam. mı şimdi? Tamam. Tamam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ki geçmiş ümmetlerden bir peygamber kendi kardeşleri onu kuyuya atmış canına kastetmiş, babalarına yalan söylemişler ve kuyuya gelen kavmi onu görmüş saklamış götüre satmış ve başına o kadar çok şey gelmiş ki hatta kendisine elçi gelip de kendisini çıkarmak diinde Rabbin'a dua etmiş. İçeride kalmaklığın dışarı çıkmamdan hayırlıysa beni içeride bırak ya Rabbi diye bir o kadar daha kalmış. Bu vakayı okursanız Ali sallallahu aleyhi ve Yusuf'a gelen elçi bana gelseydi ben o kadar sabredemezdim. Düşünün kardeşlerim. Allahü Vüsalan İslam sallallahu aleyhi ve bu vakayla Hicrette çıkmış. Allah subhanahu ve teala kendisine ne yapıyor? Emretmesine rağmen emretmeden Resul'unu hazırlıyor. Allah'ın resulü bu şekilde hazırlanmışsa yani Allah Azze ve Celle Resul'una bile bunu kolaylaştırmışsa bu da bize davet bir inanın haram kılınışı Mekke'de değil. Vallahi Mekke'de bu haram kılınsaydı, sahabe güç yetiştiremezdi. İçkinin haramlığı da Medine'de. Eğer Mekke'de bu haram kılınmış olsaydı, sahabe bunu güç yetiştiremezdi. Allah Azze ve Celle, ashabının durumunu göz önünde bulundurarak gözünü, birileri ne yapmış, peyderpey indirmiş, kolaylaştırmış. Bizim de yakınımızdan en uzağımıza kadar olsa bile her şeyi gözümüzün önünde bulundurmamız gerekiyor. Tamam vaka ne olursa olsun durum ne olursa olsun e, sabretme hoşgörülü olma ilimli olma insana her zaman bir şeyler kazandırır. Ama e, cederli hızlı Sinirli, karşıdakine ben anladım, sen de anla tipine yaklaşma hiçbir zaman fayda getirmeyecek. Öyle değil mi? Düşün şimdi, karşıdaki bir insan, deminki sorumda, işte arkadaşlarıma karşı nasıl davranacağım? O insanlarla ortak noktalarımız yok mu? Bu insanlar Allah'ı sevmiyor mu? Resulü sevmiyor mu? Allah'ın kitabını sevmiyor mu? Namaz kılmıyor mu? Çünkü çoğu insan nafile namaz kılmaz, oruç tutmazken o insanlar gece kalkıp tehdit namaz kılır. Nafile oruçlarda bu ibadetleri de yapıyorlar. Ha, yanlış olan ne? Yapmış oldukları ibadetlerde, tevessülde, şefaatta, duada Allah Azze ve Celle'yi birleyemiyorlar. Şimdi sorarım. Bana zulüm bulaştırma. Hep imandan sonra gündeme geliyor. İnsanlar bunu anlasa yaparlar mı? Yavrum, yapma. Yapma dedeciğim. Senin boyunu aşan işleri yapma. Dur ben yapayım. Tamam mı? Yaptım dedeciğim. Ben, tamam. <gülüyor> ah ah, ah Savaş bir görsen, bir dillendi artık. Vallahi Allah anlatamıyoruz. <gülüyor> Hemen cevabı tak karşıda. Ama elhamdülillah benden tırsı Beni takıyor. Hayırlısı inşallah. Allah yardımcımız olsun. Hakikaten önce Kur'an, sonra yine Kur'an, sonra yine Kur'an derim. Ben kendi nefsime de. O Kur'an'da aradığımız her cevap var. Zaten Kur'an'ı anlamayan, Kur'an'ın eti olan, koruyucusu olan, sünneti anlaması da mümkün. Anlarda dinleyebiliyorsan dinlemeni tavsiye ederim ve Allah'tan hep hayır ist. Teslimiyet mi? <gülüyor> ee, şu an yeni bir ders hazırlıyorum da davetle alakalı. Teslimiyet. İşlenen günahlar teslimiyeti zayıflattır kardeşlerim düşünün kişinin Allah'a bağlılığı yapmış olduğu salih amellerlendir mesela İmam Ebu Davud'un Allah kendisinden razı olsun Allah Resulü'nün diyor şu kadar hadisini okudum de şu kadarını topladım ve şu dört tanesi din diyor. Bunlardan bir tanesi Numan bin Beşir'in naklettiği rivayet hatırlıyor musunuz? Helal da belli. Haram diyor. Kim diyor bu ikisine dikkat ederse dinini ve ırzını korur diyor. Bakın helal da belli. Kim bu ikisine dikkat ederse dinini ve ırzını korur diyor. Ve hemen akabinde tamam Allah'ın hazuşunda değin. Hemen akabinde ikisinin vardır diyor. Aynen bunun da misali diyor Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Aleykümselamun aleyküm. Bir çobanın yasak koru etrafında bir sürüyü otlatmasına benzer diyor. çoban diyor sürüyü yasak korunun etrafına getirirse oraya girmiş gibi olur diyor. dikkat edin diyor Allah'ın da yasakları vardır onlar haramlarıdır diyor dikkat edin diyor vücutta bir et parçası var bu düzeldi mi bütün azarlar düzelerdir bu bozuldu mu bütün azalar ne yapar? Bozulur diyorum. İlk dikkat edeceğimiz bizim teslimiyette helal ve haram. Kardeşlerim. Buna dikkat etmediğimiz zaman kalp bozulur. Kalp bozulduğu gibi gönül de bozulur. Düşünün şimdi en yakın terimizin kitabı duada bulursunuz. Allah r.s. diyor ki elini açmış Ya Rab, Ya Rab diyor, diyor. Yediği haram, içtiği haram, diğeri haram diyor. Allah bunun neyini kabul etsin diyor. Demek ki teslim olmadaki şartlardan birisi bu. Onun dışında mesela köyde bulunan kaba saba olur diyor. Avcılıkla iştigal eden gafil olur. Devlet kapısına giden ayartılır diyor. Bak bu da etken. Onun dışında da baktığımızda her küçüğün bir büyüye götürdüğü meselesi var. Mesela bir nehirden geçerken ve ihlal eden karşıya geçen Calut'un ordusunu görünce tabanları yağlıyor. Ama kana kana su içmeyip de ufacık bir emir gibi gözüken bir şeyi yerine getiren isyan etmeyen o topluluk Cağlık'ın ordusunu görünce ne diyor? Kur'an'ın diliyle. Ya Rabbi, bugün ayaklarımızı sabitleştir, kaydırma. Ve Allah Azze ve Celle ne diyor? Ne topluluklar vardır ki koca koca toplulukları ne yapmış? Galebe çalmış. İlla çoklukla değildir. İnsanların arda arda dizilip de birbirine urganla zamtla veya uhuyla yapıştırmasıyla dariminin naklettiği rivayette İbn Mesud'un dediği gibi kişi tek başına bile olsa tevhid ehli ise o bir millettir o bir ümmettir diyor düşünün şimdi teslimiyetle bizim belki de peygamberlerin içinde en güzel örnek alacağımız İbrahim Aleyhisselam'dır Allah onun milleti olmayı bizlere nasip etsin. O Hanef dininden ayırmasın. Düşünün İbrahim Aleyhisselam'ın çocukluğundaki toplumla olan ilişkilerine, ana baba ilişkilerine Aleykümselam ve Rabbim Hoş geldiniz. Güle güle. Daha sonra da mesela ateşe atılma meselesini hepsini bir, bir ele bir alalım teslim olmak neymiş bir görelim. Hangimiz yıllarca çocuğu olmadığında yıllar sonra belki de yıllar derken 14 yaşında veya yüzü geçmiş yaşında kendisine Allah çocuk nasıl Aleykümselam ve çocuk boyuna getirdik Allah Azze ve Celle kurban etmesini istiyor. Hangimiz yaparız bunu? Var mı bir baba yiğit? Bunu kendi nefsimize bir sormamız gerekiyor. Bugün hacca gitti, gittiğimizde veya haç menasiki baplarını okuduğumuzda cemreler var. O cemrelerin ne maldini gidelim, Kur'an'da ve sünnette bir okuyalım kardeşlerim. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı anda onların ateşten korkutması var. Korkmuyor musun ya İbrahim dediklerinde yine Kur'an'a gidelim. Bunları diyor Allah'a Eş koşarken ondan korkmuyorsunuz da. Ben sizin eş koştuklarınızdan korkacağım? Ve arkasından şunu ilave ediyor. Seçin bakalım diyor. Sizin ateşiniz mi? Yoksa cehennem ateşi mi daha hayırlı? Diyor. Onun için teslimiyet dediğimizde Kur'an'a güzel gitmemiz gerekiyor. İnsanın işlemiş olduğu günahlar kalpte Allah'a karşı bağı yavaşlatır hatta kopma noktasına kadar getirir Allah bizlere hakkıyla iman etmeyi nasip etsin ki kitabında da dediği gibi Allah size küfrü isyanı tiksindirdi, imanı sevdirdi diyor demek ki imanı biz sevmişiz fıtratımızda da var Hangimiz bugün iyilikten hoşlanmaz ki? Hangimiz bugün bir namaz kıldığında rahatlamaz ki? Ve evet. Allah'a karşı bir görevini yerine getirdiğinde şöyle bir güzellik hissetmez? Ama bugün <gülüyor> her ne işler, her şey diyelim. Hem bu fıtratımızı bozar. Hem nefsimizde her zaman rahatsızlık verir, hem de bizi tanıyan herkes bunu ne yapar? Kınar. Üçüne ve büyüne artık neyse. Onun için teslimiyet nasıl derken çok geniş bir soru. Çok yönlü ele almak gerekiyor. Bir başa bir bela bir musibet gelir. Sabret Allah'tan beklemelisin. Allah seni bir mallan dener. Abraş, kel, köl kıssasını ele aldığımızda onları Allah bir şeyle müptela ediyor Azze ve Celle. Daha sonra o müptela ettiği belayı onlardan kaldırıyor. Onlara dünyada verilecek hediye ne istiyorlarsa veriyor. Ve aynı yoldan onları imtihan ettiğinde kazanan sadece ama kardeşlerim. Diyorsunuz değil mi? Onun için teslim olma Allah'ın emir ve nehirlerini önce bilmekten geçer. Rastgele ben inandım. Rastgele la ilahe illallah sözünü söyleme veya sağdan alıp sola verdim tipinde başa hareket etme. Bağırma, çağırma, kol kola girip ayağa kalkma Allah, Allah diye bağırma değil. Bu değil. ve Bu değil. Bu değil. Onun için teslim olma. Gelen emri mi? onu hayata geçirme. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözü söylüyor, sonra duruyor. Bari gücünüz nispetinde diyor. Gücümüz nispetinde bunu yerine getirmemiz gerekiyor. İnanın bunu yerine getirdikçe Allah size yani bir karış gidince bir arşın geldiğini görürsünüz. Yürüyerek gidin o koşarak gelir. Bu hadisin tecelli ettiğini yakinen hissedersiniz. Bu böyledir. Ama sen ondan uzaklaş, unut o da seni. Sen onu anma o da seni hayırlı insanların veya hayırlı toplukların yanında anmaz. Bu böyledir. Allah bizlere mağfiret etsin. Kalplerimizi yumuşatsın. Kendisine sanmı kullardan eylesin. Birliğin, birliği ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl olacağını anlayanlardan eylesin. Aleykümselam ve Rabbim. Aleykümselam evet faizden değil mi? Allah imanınızı artırsın kardeşim insanın cehalette bile olsa o yapmış olduğu şeylerden pişman olup Allah'ın emrine dönmesi, kendini temizlemesi hakikaten çok güzel bir şey. Ben o gün soru sorduğumuzda da bana soru soran bir bayandan haber vermiştim. Yok rahatsız olma, Allah'a dua et, Allah muhakkak bir çıkış verir. Ben sohbet ederken bayanlara tanımadığım bir bayan girmişti çarşaflı ben de katılabilir miyim? Daha sonra etkilendi. Her sohbete gel. Tamam dedeciğim. Özür dilerim dedeciğim. Kendisi onu ben karar veremem. Onu siz bilirsiniz. Bu Er Yaman tarafında toplu konutlar var. Faiz kendisi Mahmud Efendi'nin mülklerindenmiş o zaman. O zaman şeyhlerine sormuş. Alabilirsin bu zaruretten olmaz demişler. Kadın o zaman bana sorduğunda ben bakarım yapamazsınız dedim. İnanın kadın o daireyi sattı. İkikaten çok korkunç bir zarar etmiş. Şu an keçören tarafında kirada oturuyorum. Ve Allah'a hesap vermektense kirada oturmak benim çok daha hayırlı diye. Ve hiçbir pişmanlık da değil. hakikaten yani Allah'ı azze ve celle'yi hesabı düşen davranışlar? E, malı veren de alan da öl de onun değil mi? Burada sadece bize düşen helalı talep etme, haramdan uzak durma. <gülüyor> Yok. Şimdi <gülüyor> şöyle diyeyim Hoca'ya sormuşlar. Kaç saatte gidilir? Hoca hiç seslenmemiş. Gitmişler, gitmiş, saat geçmiş. Hoca demiş ki tam iki saat. Ve adam iki saattir soruyor, niye cevap vermiyor? Ne bileyim ben senin yolda nasıl yürüdüğünü demiş. Şimdi bazı meseleler ne soruluyor da, e, bazı meseleler de var, insanın, Doğru ve yanlışı gördükten sonra kendisinin karar vermesi gerekir. Evet ve hayır'a e, bazen ihtiyaç vardır ama. Sen yani. kendi ayan üzerinde durması gerekir. Ben dediğinizi çok iyi anladım. Zarar ve karı ben ölçerken cennet ve cehennem mi ölçerim? Dünyayla hiçbir zaman ölçümem. Birisi bana şunu yapma, bunu yapma diye sorduğunda, yasak şu bu dediğinde, bu helal mı, haram mı? Bendeki ölçü bu. Ona bakmak gerekiyor. İnşallah hayır olur. Allah olsun. Allah hakkıyla anlamayı, hakkıyla yaşamayı nasip etsin. Ki İslam'a girip de, İslam'ı güzelleştirip, güzel bir bebe ettiğinizde, bazı şeylerden feragat etmeniz de gerekmiyor bir yerde. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani her nereden gelirseniz gelin mal kazanılsa kazanılsın. İnsan tövbe ettikten sonra Allah'a samimi olarak döndükten sonra İslam'ı güzelleştirdikten sonra kendisi bilir ama illa bir şey yapmak da gerekmiyor bazen. Bu da açık. Ama sahabenin yaptığı Allah onlardan razı olsun. Düşünün bir bahçesinde namaz kılarken hurma ağacına bir kuş konuyor. Onu seyretmekten namazdan gafil kalıyor. Başka elinde garibanın bir şeyi de yok. Ben geliyor ve Allah'ın mesul diyor Allah kitabında demiyor mu? siz sevdiğiniz mallardan Allah yolunda infak etmedikçe gerçekten iman etmiş sayılmazsınız. İşte falan bostanım diyor. Ben namaz kılarken o beni oyaladı. Ben bunu Allah'a vahf ediyorum Bunu yapan kaç tane sahabe var biliyor musunuz? Bugün bunu birisi yapsa deli değil zır deli derler. Deli değil zır deli derler. Yani aklını kontrol bile etseler dört dörtlük çıksa bile bir o değil yani. Yani dört dörtlük akıllı bile çıksa, birisi o. Enes'in övey babası. Birisi o ama illa o değil. Birçok sahabe var. O ayetten amel eden. Allah onlardan razı olsun. Biz bugün onlara deli deriz. Ama hepsi hayırlı. Hepsi Allah'ı seven. Hepsi Allah yolunda canını vermekten çekinmeyen insanlar. Ha, bunlar o değeri nasıl kazandı? Gökten bir kova indi. İçinde zemzem vardı, girip yıkanıp temizlenmedi bunlar kardeşlerim. Gökten inen o Allah'ın sarıldılar, Allah da onları temizledi. Şimdi İbn Kayyım Maraşlı bir öğretmen var. Bünyamin soyadını vermeyin. dedi ki hocam dedi askerim dedi. Misal dedi soru soracağım dedi. Özal Cumhurbaşkanı beni de dedi asker olduğum için mehter takımına giydirdiler. Elimde keskin kılıç, Gül bulloman -Gül şey vardı, rigun vardı. Türkiye'yi ziyarete gelmiş. Tam benim yanımdan geçiyor dedi. Elimdeki kılıçla şöyle dedi boynunu bir uçurayım mı? Valla bir Müslüman nerede ne yapacağını çok iyi bilir. Müslüman öyle emir komuta olarak sen şunu yap, bunu yap deneyecek birisi değil. Aleyküm selamlar abone i̇şte Bizden daha iyi bilirsin kardeş. Allah yardımcımız olsun. Bazen sabırla insan bir şeyleri aşar bazen de e, dilini kullanarak bir şeyleri aşar. Ama sen orada hakikaten neyi gerekli görmüşsen onu yap derim. şunu yap bunu yap deme bize düşün. Ama Allah Resulü ve Vesselam'ın birçok vesileyi hakikaten çok güzel kullandığı Ve çok güzel de bunları izah ettiği ve birçok şeyinde de bu şekilde ışıdığı ortada. Allah yardımcınız olsun. Benim aklıma gelen bak. konuşmak isteyen kardeşleri açtık. Öbür tarafta böyle bir cinisi falan vardı. Yani bir muhalefet ya şu bu için açılmış bir şey değil o da bunu bilirsiniz. Fitneden Allah'ın gibi fitnecilikten de Allah sanırım. Şimdi camide yapma adet var. Ev, evde yapılacak ibadet var kardeş. Eğer bir ibadet camide hakikaten yapılması gerekiyorsa bunu evine tercih edemezsin. Çünkü nisal en yakın sesim geliyor mu? Mesela Enes diyor ki en yakın müştümün kitabı salatta bulursunuz. Diyor. İki kişinin diyor omuzlarında mescide namaza gelirdi diyor. O kadar yani rahatsız olduğu halde sırf münafık sayılmasın diye diyor. Anlatabildim mi? Fatih Vesselam bir gün diyor ki yine müslümde en yakın hatırladığım kadarıyla yanlış yapıyorlar. Madem bizler görmüşüz doğru insanların Topuca ibadet edildiği yerde anlatılmalı, yaşanmalı, görülmeli. Asıl fitne, asıl fitne hakkın gizlenmesi ve bidatın yeryüzüne hak kim olmasıdır. Hak her tarafı. Düşünün bunun sevabı korkunç. Öyle karanlık günler acık gidiyor. Şey şeyin? Lütfen. Ben seni hiç rahatsız ediyor mu dedeciğim? Tamam. Öyle karanlık günler olacak ki diyor. İslam bir kor olacak. Bir ateş olacak diyor. Ve sünnetle bidat yer değiştirecek diyor. Kim bir bidatı reddeder? Sünnete sarılır. Dinden bir şey diyor. Bu insana saldıracaklar diyor. Allah'ın Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, kim onların eziyetlerine katlanırsa, bak dikkat et buraya, onların saldırmalarına, sataşmalarına, fiili artık neyse bunlara sabrederse, sizden elli tanenizin ecri kadar ecir vardır diyor. Hiç duydun mu bu sözü Kemal? Allah Resulü'nün ashabı diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın, Ey Allah'ın Resulü diyor, O an, kendi aralarındakinin tanesinin ecri kadar mı diyor? Hayırdır. sizden diyor. Cennetten müjdelenen o ashabı tek tek gösteriyor. Yani Ebu Bekir'e, Ömer Ali'yi gösteriyor. Sizden elli tanenizin ecri kadar ecir vardır diyor. Allah bizi buna talip olanlardan eylesin Rabbim bu hayrı elde edenlerden eylediği gibi, bu hayrı şöyle bir teneffüs edip karşılığının ne olduğunu şöyle bir düğün eylesin. Eğer hakikaten bunu anlarsak birçok şeye sabrederiz. Birçok şeye sabrederiz. Ve bu sabır da çok şey kazandırır. Ben bunu bir fiil yaşayan insanlardan bir tanesiyim. Allah bir tane inzardır. Evet, sabır, sabır. Sabır. Sabır. Sabır. İnsanın yaşadığı ortamda bu sisler vardır. Yani ama cehanet, ama tutuculuk, ama milliyetçilik. Gerçekler orada çıktı. Gün gibi aydındır ama aynen bu kış aylarında yağış olmayınca oluşan sisler var ya, sis orayı ne yapar? Kapatır. Amin abi. Aleyküm selamun rahmetullahi Allah'ım Allah. Bak Selahattin abin gidiyor, selam veriyor. Sen orada yat. Hüseyin'in de selamı var size, torunun. Düşünün, siz oradan kalktığında o ormanın güzelliğini, yeşilliğini, değil mi? Hepsini çok rahat görebiliyor insan. Ama o sisi kaldırma var ya insanın elinde. Birisi gelip de o sisi, yani dünyanın... Yarın gideceğim inşallah. Şimdi gideceğim? Yok. Geçememem. Onun için o sislerin neler olduğunu önce bir tespit etmemiz gerekiyor. Allah onları anlayanlardan eylesin. Ama tespit için bir pazarcının dahi elinde bir terazisi var. Hala bizim elimizde doğru ve yanlışı tespit edecek terazimiz yok. Bilir bu bilir tipine gidiyoruz. Onun için bunları önce yakalamak gerekiyor. Ee, Sırdaroğlu sizin soruya gelirsek ee, Ayşe annemizin ifadede Ali Senaat ve selam efendimizin farz namazların önünde ve arkasında gelen ibadetler 12. İbn'den gelense 10 rekattır. Ben bundan başka bilmiyorum kardeşim. Yani Ayşe annemiz tarif ederken o diyor, öğleden 4, ahirinden 2, akşamın ahirinden 2, yatsının ahirinden 2, sabahın evvelinden 2, toplam 12 rekat kılardı diyor. i̇bn Ömer ise tarif ederken, Öğlenin evvelinden iki, ahirinden iki, akşamın ahirinden iki, yatsının evvelinden iki ve sabahın evvelinden iki toplam on rekat namazı terk etmez diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak gelen ben bunu biliyorum. E, İkimdinin ve yatsının evvelinden gelen dört rekat kılınan namazlara baktığımızdaysa eğer sorun bu mahiyede. Aslında ben bu zeminde konuşmak istemiyordum ama sorduğum için girdim. İkindinin evvelinden üç tane rivayetir. Ama bunlar amel edilecek derecede değil. İmam Tirmiz'in rahmet etsin. ile alakalı, dört rekatla alakalı rivayeti Hasen derecesine çıkartmış. Birçok hadisçi de bunu Hasen olarak almış ama şunu demişler Sürekli kıldığı hadislerden istifuna, e, sürekli kıldığı namazlardan olmuş olsaydı, Ali kibsaanlar <gülüyor> Ayşe annemiz de, İbn Ömer de bunu naklederdi. Demek ki bazen yapıyor, bazen yap ki bu da demek ki onların olmadığı ortamlarda yapmış tipinde ele alarak birçok hadisçi. Bazen kılıp bazen terk etmiştir diyerek ikindinin evvelindeki sünnete şerh düşmüşlerdir. Ama e, İbn-i Teymi'ye bunu devasında bu hadisle kesinlikle amel edilemeyeceğini, Abdullah İbni Mübarek'ten, Hacer Askalani'den bunların batıl rıma hadisleri olduğunu getiriyor. İlla kılınacaksa abdest namazı, veya ezanla ikamet arasında namaz olduğunu, tesbih namazı olduğunu veya mescide gidilecekse tayyatın mescit namazı olduğunu böyle bir sünnetin Peygamber Aleyhisselam'dan varit olmadığını söylüyor. Yatsının ise ben bir sünnet namazı olduğuna dair bir şey bilmiyorum kardeşim. Ben kılmıyorum. Yani yatsının ve ikindinin evvelinde sünnet diye yani bu halk arasında yapıla gelen var ya ben böyle bir sünnet diye bir ne yapılamaz iki de kılabilirsin dört de kılabilirsin ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kılarım kardeşim yoksa sünneti terk etmem işte İbn-i Teymiye'nin tavsiyesi böyle savaş öyle diyor. Kılmak isteyene sahip olan, tavsiye edilen namaz budur diyor. Bir diyor. Ezanla kamet arasında namaz kılar. İşte tesbih namazı kılar, abdest namazı kılar, tahiyyetül mescid namazı kılar. Ama diyor, e, böyle bir namaz yok. Bu batıldır diyor. Ki bu ifadeyle Hı -hı. de bidata giriyor. Evet. Cuma namazının neyini soruyorsunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen dört. Ebu Muaz sensin değil mi Halit Beyciğim? namazın akabinde kılınan dört. i̇bn Ömer'den iki olarak da geliyor. Dört de kılabilirsiniz. İki de kılabilirsiniz. Tamam inşallah. Öncesinde Ebu Davud'da gelen ifadede kemal ve Selam Efendimizin tamamını öğrettin inşallah. Allah razı olsun. Tamam. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı kardeşlerim eğer mecburi veya kendilerini çok çok meşgul edecek bir iş yoksa sabahın namazını kıldıktan sonra cuma namazını kılana kadar mescitten ayrılmazlardı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den gelen nakillerde Kliyin kadar iki rekatta bir selamla namaz vardır Cuma'nın evvelinde ve mescide gelmişsen tahyatu mescit namazı var oturacaksan kılmak istersen ezanla Kamet arasında namaz vardır onun dışında Cuma namazının evvelinde Cuma namazına has bugün insan kılmış olduğu dört rekattık sünnet diye bir Namazı benden de bil. Anlatabildim mi? Ben bilmiyorum. Ama kılabildiğiniz kadar sabah namazında, Cuma kadar iki rekatta bir selam mescitte namaz var. Arkasından da iki ya da dört Cuma'nın sünneti var. Dileyene. Evet. Başka soru sulan varsa buyursun. Yoksa. Mikrofon atabiliriz. Şimdi ve ahir medeni tabi buyurun. Ee, Osmanlı ulaması oturmuşlar. Şimdi demişler ki bizim bulunduğumuz yer İslam beldesi. Onların şu anki müşkülatları bizde de çok değişik bir şekilde zuhur etmiş. Bugün birçok insanın cumasız kalmasına falan sebep olmuştur bu düşünceler. Çıktığı gibi kalmamış. Demişler ki biz buradayız. İslam beldesindeyiz. Ama bizim camımız var. Elçimiz var. İşte akıncılarımız var. Müşrik diyarına gidiyor. Onlar orada cumayet ne yapacak? at başına bir bela o şöyle olur bu böyle olur başlamışlar tartışmaya tartışmışlar tartışmışlar en son biri demiş ki bunu şöyle yapalım nasıl yapalım aynen öğlen namazını kılalım ama değişik zühre ahir Aynen buna bu şekilde karar vermiş çıkmışlar. <gülüyor> Anlatabildim mi? Zuhri Ahir'in hikayesi. Allah razı olsun Nurettin. Rabbim sana da misli, misli versin. Hakikaten o kitap bende de kalmadıydı. Bir arkadaşa hediye ettiydim. Bunu tekrar okurum onu. Evet. Zuhre Ahir'de benim bildiğim bu. Yok. Şimdi şöyle kardeşim. Önce yakaladınız mı? Şimdi Cuma namazı İslam beldesinde kılınır. Müşrik diyarında kılınmaz tipinde başlamış bu müşkülat. Ve bu doğru mu ki konuşulsun? Ki cuma namazı nerede olursa olsun? Bazı şartları vardır ama o şekilde dillendirdiği gibi değildi. Ama o şekilde önce kabul edilince arkasından birçok müşkülatları gündeme getirmiş ve bu namazların doğmasını gitmiş, Yani bir hata başka bir hatayı doğurmuş ve sünnet gitmiş yerine bir bidat ne olmuş oturuvermiş. Bu bu. Anlatabildim mi? İslam'daki cuma'nın kılınışı bu. <gülüyor> Serdar oğlu şaşırmanın anlamı yok kardeşim. Muhakkak e, eskiden teraziler vardı bilir misiniz? Benim yaşım 40'ı geçti biraz. E, i̇ki tarafta kefe, ortada tahta bir şey vardı. Tuttum, kaldırdım. Bir tarafta kilo, bir tarafta tarttığın eşya. Ağır mı gelir, şey mi gelir gözünün önündeydi. Artık elektronik çağa geldiğimiz için e, her şeyi e, sanki sas tartar manasında eyle alıyoruz. Aslında eski teraziler olsa kim bilir belki insanlar çok rahatlıkla hile yapamazlardı. Allah bizleri hilenin her türünden beri buyursun. Haklı amel edenlerden eylesin. Terazi belli kardeşim. Terazi belli. belli. Kemal sorunu yakaladım kardeşim. Ee, şimdi bu konuda benim size söylemek istediğim iki tane ayet var. Sizin sorunuzun mahiyetinde. Birincisi Allah Azze ve Celle hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Şu kitap Allah'tan gayrından gelseydi çok çelişki olurdu diyor. Önce aklı ne yapıyor? Akli düşünceyi izale ediyor. Düşün. İstediğin gibi hareket et. İstediğin gibi konuş. İstediğin gibi ihtilaf edebilirsin ama bunu dine nispet etme diyor. Bunu anlatabildim mi? Bunu dine nispet etme. Yani biz fıtri olarak hayrı elde etmeye çalışırken şerre bile bulaşabilecek insanlarız. Hayri bile şereg insanlarız. Yani buna e, meyilli e, ne bileyim her an böyle patlamaya hazır bomba gibi. Yani biraz da ırki olarak düşünelim bunu. Hakikaten böyleyiz. Ama din bu ihtilafı reddediyor. Sen de olabilir ama dinde ihtilaf yok diyor. Peki ettin mi Ettin mi bu ihtilafı Kur'an'a nispet edin ama Nisa 59'a gittiğimiz zaman Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de diyor. Fakat itaatta üç tane merciyi gösteriyor. Allah ve Resul mutlak, emir sahiplerine de mukayyet. Yani mutlak ne manaya gelir anlıyorsunuz değil mi? Boşuna gitse de gitmese de. Razı ol sanmasan da. Gelen emre boyun eğmek zorundasın. Ama emirse orada ne var? Kayda bağlı. Allah'a yani haluka isyanda mahlukayı itaat olmaz diyor. Emre itaat sadece marufta diyor. Ayet devam ediyor. Böyle diyor Allah Azze ve Celle. Herhangi bir meselede ihtilafa mı düştünüz? Allah'a ve Resul'una götürün. Bunu da çıplak bırakmıyor. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. İşte teraziniz bu. Ee, bu ayeti çok açan ayetler var. Mesela eskiden diyor ümmet tek bir ümmetti diyor. Ne oldu? Daha sonra alimleri sırf birbirlerine hasetlik yüzünden toplumu birbirine düşürdü, ayırdı diyor. Allah ne yaptı? Onlara bir peygamber gönderdi. Peygamberle birlikte onlara bir de kitap verdi. Ne için? Aralarında ihtilaf ettiği hal çaresi için diyor. Ayet bu kadar kalmıyor. Bakın hemen bitimindeki cümleyi hatırlayın. Ancak mümin olanlar uyarlar diyor. Allah bizi o tayfeden kılsın. Terazi tek. Terazi fazla değil ama embel belki sabret ebamullah gelir. Hatlarda sıkışma olmuştur olabilir. Kemal sorduğun soruya gelince kardeş eğer sesim geliyorsa abdest alırken bazı arkadaşlar bazı rivayetleri zorlayarak şöyle diyor. Ali ve vesselam efendimiz Ayrı ayrı burnuna burnu, burnu, su vermezdi. Ağza verirken aynı zamanda da buruna şöyle verir. Sonra sonra yürürdü. Ağız ve burnu aynı anda yapardı diyor. Bu böyle değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağza ve buruna ayrı ayrı suya verdiği ve ayrı ayrı sümkürdüğü çıkardı çok net bir şekilde ifadelerde geliyor. Allah onlardan razı olsun. Paniye de rahmet etsin. Rabbin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Hakikaten büyük alimlerden birisi. Kendisi senin sorduğun soru tipinde soru soru değildi. De fetva tipinde vermiştir. Peygamber Aleyhisselam abdest alırken ağza ve buruna aynı anda Burna da bu şekilde su verir sümkürüldü diye. Zannedersem senin sorun da bu mahiyette geldi. Bu tip arkadaşlarla karşılaştıysan iliklerini versin. Hemen bunları dinde bir şeyi öğretirken e, ümmetin arasındaki ihtilafları gündeme getirmeyi bir vatan borcu görüyorlar. Aleyküm selam ve rahmetler hoş geldin. Kulakların duyuyor mu şimdi? Aleyhissalatü Vesselam'ın ayrı ayrı ben ikisine de su verdiğini ve burnuna verip sümkürdüğünü biliyorum. Başka sorusu olan varsa buyursun Maraş'ta ben seni tanıyor mu? Maraş'ta benim tanıdığım Çok. Cumanın şartlarını mı? Onu kaçırmışım kardeş. Görmedim. Ha şimdi gördüm. Cumanın şartları. Tamam. Allah selamet versin. Memnun oldum. Benim adım da Hüseyin kardeş. olacak kardeş bu olacak ee, bu olacak Aleykümselam olmaz diye bir şey yok şimdi Cuma'nın iktidarı neler isterseniz ondan başlayın ee, birincisi Müslüman olacak ikincisi kadın olmayacak Yolcu olmayacak, hasta, köle, çocuk, hukuk, sis, çamur, iki bayram, aynı güne gelmişse, bunların dışında, buluğa ermiş, aklı başında, ezanı duyan her Müslümana, cuma namazını kılmak, farzdır. Kim bile bile, kasten şerî bir mazereti olmadan üç cumayı bile bile terk ederse Allah onun kalbini evet. mümür. Bilmiyorum muhtasar olarak bu yeter mi? Bunlar evet. bir hadisti. Ben cem olarak gündeme getirdim. Evet. Mümkün. Dedim ya işte Osmanlı'nın o zamanki ulemasının uğraşmış olduğu e, birçok müşküla, işte zuhur ahır dediğimiz o namazın çıkmasına sebep olduğu gibi, günümüze de çok değişik bir şekilde fitnesi gelmiştir. Hayır. Buna nasıl gerekir? Buna nasıl gerekir? Nasıl olmadan, delil olmadan bunu demek çok zor. Yani birine mümin deme de şer'i bir hüküm. Kafir Aleykümselam ve Bızer. Nerelerdesin ya? Te Ramazan'dan beri görüşemedik. Amin. Sana da inşallah. Bir kayboldun bir daha gelmedin. Ben Musa'ya çok sordum ama girmiyor hocam artık dedi. Hayırlısı. İyi hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. Cuma meselesinde devam etmek istersen yok yakaladım ama sorunuz hep farklı yönde olduğu için şimdi ameli meseleye mi gideyim? Mesela birisi istikameti sordu. Hakikaten güzel bir sohbet. Cuma meselesi basit bir mesele değil. tesettür meselesi de hayır olur inşallah. Şimdi cuma meselesini siyasi bir namaz olarak gündeme getiren insanlar ben ne kınarım ne ters görürüm. Dinde hangi emir olursa olsun, emir ve yani bunu ne yapacağız? Mecburen dinde delinlendirmek zorundayız. Hiç kimse kafasına göre aklının estiği gibi ben buna böyle inanıyorum, bunu bu şekilde yaparım deme hakkına sahip değil. Aynen Cuma'da böyle. Allah'ın razı olduğu ibadetlerden bir tanesidir. Kılana Müslüman, kılmayana bunun dışındaki kelimeyi söylüyor. Bu açık ve net. Cuma namazını birileri kendi istedikleri gibi bir şeye yönlendiriyorlarsa, bunun dindeki delilini getirmek Hı. yok. Ve söyledikleri şeye de harfiyen uymaları gerekiyor. Bu bu. Allah yardımcınız olsun. Cuma kat'i bir farzdır. Siyaset namazı değildir. devletdir Allah'ın e, ibadetlerinden bir tanesidir. Ha, delillerine bakacak olursak ben bunu döküman olarak da nokta bize, yazdığımı hatırlıyorum. Hatta karşı tarafa reddi olarak getirdikleri delillere karşı da bir şeyler yazdığımı hatırlıyorum. Çünkü çok heşlikler buldum, tekrar bir şey oldu. Ama yazdığımı hatırlıyorum. Yazmadıysam yine eklerim birçok şey. Ama teker teker istiyorsanız alayım. Devlet namsa Peygamber Aleyhisselam Medine'deyken farz olmasına rağmen kendisinin hicret etmeden evvel bir sefer dahi cuma kıldığına dair bir şey göremiyoruz. Bu bir İkincisi, kendisi hicret ettiğinde, daha Medine'ye varmadan, Cuvasa denilen kül meyvelinde, kendisini karşılamaya gelenlerle ve kendisiyle birlikte 40 kişinin oluşturduğu bir toplulukla, öğlenin vaktinde ilk, ilk Cuma, bugün Medine'nin içinde kalmıştır o Cuma mescidi diye anılır. Hacca gidince gördüm ben de Allah nazip etti. O zaman bir köydü, bir kara taşlık mevkiindeydi. İlk cumayı aleyhissalatü vesselam orada kılmış ama kendisi Medine'ye hicret etmeden evvel Sahabe'nin Bukhari'de nakilleri bulursunuz en yakın. Oradaki inanan topluluklara cumayı kıldırdığını görüyoruz. Hiç de İslam'ın devleti yoktu kardeşlerim o zaman. Okudunuz mu bunları? Yine bir halifenin emriyle kılınabilir. Bir mevkide ancak büyük bir cami kılınır. Mesela şu yaşamış olduğumuz topraklıklara bakarsanız Türkiye civarında hep Ulud'de birçok camiler vardır. E, cami Kebir tipinde. Bunların hep Cuma kılınan cami manasına gelir. Küçük köylerde Cuma'nın kılınamayacağını, mahallelerde e, kılınmayacağını iddia ederler. Hayır. Üç kişi, yani bir kişiden fazla bir kişi yan yana gelmişse o bir cemaattır ve Cuma'nın kılınması gerekir. E, Ömer'in halifelik zamanı döneminde kendisi mescidi Nebevi'de namazı kıldırıp e, hutbeyi verip daha kenar mahallelerdeki mescitlerde cuma namazının kılındığını görürdü. Ve seslenmezdi. Bunlar hep nasıl olarak geliyor. Ee, özgürlük kölelikten yani e, köle olan birine cuma namazı fazladığı değildir. E, şimdi biz öğeyiz diye iddia eden bazı insanlar vardır ki kölelik hukuku bellidir kardeşlerim. Köle Özgürlüğü, esaret altında olan, bir yere kapatılan, e, insani hareketleri serbestçe yapamayan insanlara denir. Halbuki bugün özgür değiliz deyip Cuma'yı terk eden insanlara bakın, alabildiğine özgürler. Öyle değil mi? Alabildiği günler. Burada bu meseleleri e, kitleyip bırakmaktansa en başında yakalamayı tavsiye ederim ve uyumamız gereken esaslar neler? Önce bunu bilmemiz gerekiyor. Hiçbir şey yok. Bu da Allah'ın fazlarından bir faz. Allah'ın bizden istediği Azze ve Celle'nin ibadetlerinden bir tanesi. Şimdi e, erkeğe neden sakal, kadına neden tesettür? Sorma hakkımız var mı? Düşünün mesela tesettürle alakalı Ayetlere baktığımızda en, sen, en son yine Ahzabelli 9 değil mi? Ondan önce ne yapıyor? Bir baş örtüsü. Mümin kadınlara söyle başlarını örtsünler. Eşartlarını göğüslerinin üzerine koysunlar. İlk olan bu. Sonnenni cil bir kısmıyla yüzlerini örtsünler. Bu tanınıp incinmemeleri için haklarında daha hayırlıdır diyerek Tamamen kadının yüzünün örteceğine inen ayet. Ve bu ayeti de en güzel tefsir eden ifk hadisesi. Ayşe annemiz uyuyor. Sahabe geliyor. İstereceği söyleyince Yani inna lillahi ve inna ilayi sözünü. Ne yapıyor? Hemen peçesini indiriyor. Bu ben diyor. Ne yapıyor? Daha önce peçe vurulmadan da tanırdı diyor. Bu Allah'ın bir emri. Adına bu peçeyi neden örtüyorsun? Dema hakkına sahip miyiz? Değiliz. Allah böyle emretmiş. Farklı yönünü üç cumayı bile terk ederse dinden çıkar. Beş vakit namazdan bir vakti dahi mesela bir ikindiyi dahi terk edenin yani heder olduğu gibi kendisinin dünyada nasibi kalmaz diyor. Hiçbir ibadeti başka bir ibadetle kıyasla girmeden her ibadeti kendi cüzünde ele almak gerekir. Allah böyle imtihan ediyor. Allah imtihanı kazananlardan eylesin. hutbe konusu veya namaz konusu diye eee bir şey yok. Burada e, aklıma ters gelen bir şeyle Allah'ın bir emrini terk edip kafir olacağımı e, içime kan damlatır. Gider o cumayı kılarım kardeşim. Ben böyle görüyorum. Her ne kadar mescitten uzaklaştırılmaya veya mescitten uzaklaşmaya bin bir sebep dahi olsa yavrulmaktansa ben cumayı kıl insanlara değil nefsime değil aklıma değil ben Allah'a hesabı düşünürüm Allah'a Teala Allah Allah Allah bana dese ki ey kulum kadın mısın? I -ı. yolcu musun? I -ı. hasta mısın? <Gülüyor> çamur mu vardı? yok soğuk ayaz mı vardı? yok iki bayram aynı güne mi denk geldi? yok kılmaktan seni alıkoyan neydi diye sorsa ben bunun hesabını şimdiden kendime hazırlamalıyım. Benim bu konuda bildiğim bu kardeş. Ee, Türkçe bulabilirseniz bu konuyu sağlı sollu hakikaten ele alan e, devlet siyaset üçgeninde cuma namazı diye usul yayınlarından bir kitap çıkmıştı. Okumanızı tavsiye ederim. Sağını solunu böyle güzel toparlanmış bir kitap. Bulabilirseniz alın okuyun derim. Bilmem anlat. Kadının yüzünü örtmesi konusunda e, eline eldiven, yüzüne peçe örtmesi aleykümselam selam varamutun. Vallahi kim ne yaparsa kendine yapar. Benim yapacak bir şeyim yok. Ya estağfurullah. kadın eline eldiven, yüzüne peçe takacak. Bu dinin emirlerinden bir emirdir. Her ne kadar ayete bakarak el yüz tesna dense de en son inen hüküm ahzap eludur. Rivayetlerden de geliyor medeni. Çıkardığım değil. Bu konuda geniş bir aram Risale var tesettür diye ben Müslüman nokta bize oraya yazdım isterseniz oradan print edip çıkarıp okurup inandığım akidede sahih olarak gelen ayet ve hadislerde tamamını ben oraya bir okuyun derim istiyorsanız Medeni belli 9'u okursan eldiven yok orada otanınıp incinmemesi diye giyilir. Eldiven meselesi ise e, hac menasiki baplarını kursanız karın ihramı nedir? Tesettürüdür. Eline eldiven giymesin yüzüne peçe diyor. Haç menasiki baplarına bakarsanız bunu bulursunuz. Haçta böyle ise Hac neyse ve haccın menasikindense, fazlarındansa, e, haccın dışındaki hal nasıl anlaşılır? Her şey zıttıran lan kayımdır. Nasıl anlaşılır? Değil. Ayşe annemiz diyor ki, bakın haçlanan albapları okuduğumuzda, erkek toplulukları geldiğinde, biz peçemizi indirirdik. Onlar gittiğinde açardık, diyor. Haçta bile erkeki İndiriyorlarmış. Onlar gittiğinde, yani artık bizi görüldüklerinde tanıyamayacaklar bir pozisyondaysa açardık diyor. Bunları ben tek tek sikrettim. Bakın oradan print edip okuyabilirsiniz. Ayrıntılarıyla, delilleriyle ben yazdım. değil. Şimdi e, baştan alıp da izah etmeyince birçok soru bundan geliyor kardeşim. E, Ömer'in birçok duası var biliyorsunuz. Tesettür, aşama aşama. Tesettür mü? Aramaya bas, arar ama kadınlarla alakalı haller olabilir. İsterseniz bir bakayım. Acaba kadınların özel halleri. Bir bakayım. Ben tam linkte vereyim istiyorsanız. Aleyküm selam Arap. Tamam. Amin. Amin. Tamam. Tamam. şeydi de vardı. Bu sahih ilmihal bölümünde de var Kemal kardeş. bu Muazuriye de yerleştirdi bildiğim kadarıyla. Orada da var. Şu an hatırladım orada. Hay ilmihal bölümüne bakarsan orada var inşallah. istikameti soran bir arkadaş vardı zannedersem istikamet üzerine nasıl olacağız veya bazı davetçiler var ee, Allah razı olsun Heh. şimdi tabi birincisi dua Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz evet İyi. evet dinin emri tamam, tamam inşallah bir dua etmek gerekiyor ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim benim de kalbimi İslam'da sabit kıl diyor Allah kalplerimizi İslam'da sabit kılsın ve selam birincisi bu İkincisi Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve efendimizden nasihat isteyen bir sahabeye Allah'tan kork ve istikamet üzere ol diyor. Burada Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve efendimizin bu emri Allah'tan korkma ve istikamet üzerine olma bir tavsiye. Aleykümselam varamutana. İkincisi bu tavsiyelere bakmak gerekiyor. Üçüncüsü fakat ki bu yolda cehalet insana birçok şeyleri yaptırır. İnsan bazen doğru da gittiğini zanneder ama mesela Allah Resulü Aleyhisselam'ın yere bir çizgi çizip onun sağına ve soluna birer ikişer çizgi çizmesi ve işte dost doğru yolu budur deyip en önemli 153 okuması ee, ve her o doğru yol diye gösterilen yerde de yolun başında bir şeytanın oturduğunu söylemesi ve insanları ona davet ettiğini söylemesi bize çok dikkat etmeyi gerektiriyor. Öyleyse istikamet deyince önce güzel bir Kur'an bilgisi gerekiyor. Allah'ın emir ve neyhilerinden haberdar olmak gerekiyor. E, onlar insana istikamet verir. Şaşıran için rehberdir. Doğru yolu bulmak isteyenler için rehberdir. Aleykümselam ve Rahmetullah. İstikamet önce buradan geçiyor. Önce bunu yakalamak gerekir. Ondan sonra, ondan sonra devam eder gider. Talih amelden sonra davet. Davetin getirdiği bela ve musibetlere sabır ve şartlarda olursa olsun Allah'tan korkma. Vasat olma. Bunu koru insanı istikamet üzerinde tutar. Şu an aklıma gelen bunlar kardeş. Madem kafen kapanıyor, sen git inşallah. Evet. Benim söylemek istediğim bundan inşallah. Amin. Allah çöneğinizden Evet aleykümselam müttif. Kemal kardeşin sorusu binaya buraya açmıştık. Ebuzer eee Tabii ki Allah'ın emriyle. Allah Azze ve Celle kitabında o size neyi vermişse onu alın. Neyden de ney etmişse ondan sakının diyor. Muhakkak ki Allah'ın emri gereği biz. Bunu söylüyoruz. Tabi estağfurullah. Kadının örtüsüyle alakalı emirler aynen işkido gibi, da olduğu gibi aşama aşama gelen ifadelerdir. İlk inen ayetler kadının başının örtmesine binayendir. Başörtülerini örtülerini örtsünler ve göğüslerin üzerine koysunlar diyor. İlk inen bu. Daha sonra aşama aşama gelir. Ve en son inendi. de Ahzab 59. Evet. Bu ayet-i kerimede bunda son noktayı koyuyor. Hadis-i şeriflerde bunu tamamen açıklıyor. Ee, eldiven ve peymadığını savunan alimlerin getirdiği birçok ifadeler var. Mesela e, Haç'ta Fadil bin Abbas'ın e, kırmızı yanaklı bir kadına baktığı i̇bn Abbas'ın o hayır hasenat verme meselesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınların çoğu cehennemde hadisi var ya onu anlattığında daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınları hayra teşvik ettiğinde kadınların çoğunun halkalı küpelerini, bileziklerini verdiğini i̇bn Abbas anlatıyor. İşte bunlar da var. Eğer kadınların eldiveni peçesi olmuş olsaydı bu ifadeler nedir diye getirilen sözler vardır ama birincisi nasların ne zaman söylendiği, nakillerin ne zaman getirildiği zamana bakmak gerekir. İkincisi İbn Abbas zaten o zamanlar çocuktu. Çocuklar zaten sakınılmıyor. Fadil İbn Abbas hadisinde ise zaten kadının e, haştaki ihramı kendi giysisi olduğu gibi kadın haçtan elde yüzüne peçe vurmasın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadının baktığını görünce hep eliyle öbür tarafa kafa çevirmiştir. Ali Kubba bereket günah kardeş selametle ee, ayet ve hadisleri tek tek zikretmek gerekir. de dediğim gibi ifk hadisesi Ayşe annemizin sözleri bunu tamamen açıyor. Kadının eldiven meselesi haç menasikinde geliyor net olarak. Yüzünün peçesi ise hem ayetten geliyor hem naslardan geliyor. Ya bu çok açık ve net yani. Bu arkadaşın da verdiği link de orada tamamen delilleriyle de onu oraya yazdık. Eldiven peçete mi Ebu Zar? Gerek. Dayandığım nokta. Tabi. Bir insanla resminden tanınır. Şimdi meseleye kasten girmedim medeni. Medine'de cariyeler de vardı. onların giyim tarzları Biliyorsunuz cariyeler tesettüre giremez. O zamanın gençleri onları <gülüyor> taciz ediyorlardı. Ömer dua ediyor. Allah subhanı teala da bu ayetleri indiriyor. Hem zor düşünecek bir şey yok. Biz akla göre hareket eden değil naslara göre hareket eden insanlarız haklısın Havuzer sen de haklısın ama ayrıldığımız noktalar var Ben şer'i Allah kabul ettiğim gibi onun resulünün de dinde onun izniyle helal ve haram koyma yetkisinin olduğuna da iman eden birisiyim. Türistab. Sadece soruya binaya gidelim zaten. Evet. Aleykümselamlar bu inşallah. Selamun Aleyküm. Ben itibar etmiyorum. Kemal. itibar etmemesi sebep kelamcı. Sadece Taberi tefsiri ve İbni Kesir tefsirten en azından rivayet tefsiri onun dışındaki tefsirler tefsir adı altında birçok yıkıma sebep oluyor. O yüzden ben itibar etmiyorum. Benim itibarım sadece rivayet tefsirleri. <Gülüyor>